Sosyal medya haberleri. Şükran Dağcı Teknoloji editörü. Dağcı'ya göre sosyal medya kitlelere seslenebilmenin en yeni, en etkili yolu. Programcı ve blog yazarı Koray Löker'e göre sosyal medya sıradan insana da iz bırakma şansı veriyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, o bir fenomen. Twitter'da çok izlenen kişilere böyle deniyor. Bir milyondan fazla takipçisi var. Üstelik artık gündem oluşturan açıklamalarından bazılarını Twitter aracılığıyla yapmayı tercih ediyor. Akla gelen ilk soru, Cumhurbaşkanı o tweetleri kendisini yazıyor. İkinci kitabını çıkaran Selen Işık yani Pukka her şeye bir blog yazarak başlamış. Klavyeye dokunan parmakların yapabileceklerini yeniden düşünmekte fayda var. Sosyal medya yerine göre gündemi yakından izlemenin aracı, bazen de hak arama mecrası, sesini duyuramayanların tek çaresi. Sosyal medya araçları İran'da 2009 seçimlerinden sonra muhaliflerin gösterilerinin planlanmasında haberlerini dünyaya duyurmalarında en etkin araç oldu. Muhalifler bu a sayesinde geniş katılımlı eylemler düzenlediler. Ama sosyal medyanın etki ettiği en önemli olaylar Arap Baharı olarak adlandırılan süreçte yaşandı. Sosyal medya bazılarına da şöhretin kapılarını açtı. YouTube'de Türkiye'de şöhreti ilk yakalayan isimlerden biri Öykü Gürman. Kardeşi Berk'le amatör kliplerini bu mecrada yayınladılar, hayatları değişti. Elbette reklam sektörü de bu gücün farkında. Sadece sosyal medya aracılığıyla dolaşıma sokulan reklam klipleri var artık hayatımızda. Türkiye'de 18 yaş üstü nüfusun yüzde 43'ü interneti kullanıyor. Veriler Konda araştırma şirketinden. Nüfusun yarısı internet kullanmıyor diyenler dikkat. Son 3 yılda internet kullananların oranı yüzde 8 arttı. Peki ya gelecekte neler olacak? Hızla yükselen sosyal medya daha neleri değiştirecek? Uzmanlar da, haberciler de insanlığı yeni bir iletişim anlayışının beklediği konusunda hemfikir. Sosyal medya araçları her geçen gün daha geniş bir kesimi daha büyük bir hızla birbirine bağlamakta. Bu yeni zaman ve mekan olgusuna her geçen gün daha fazla sayıda kişi katılmakta. Bu yolculuk süresince medya araçları bizim hareketlerimize, bizim davranışlarımız da elbette ki o araçların evrimini belirleyecek. Ancak bu kez bir farklılık var, bu kez bu yolculukta geçmiştekilere kıyasla daha fazla söz sahibi olacağız gibi gözüküyor.